1798 numaralı konu, Zeyd bin Sabit, R. A'nın nasihatları, nasihatleri, Zeyd bin Sabit, radiyallahu anha, Übey bin Kab, A şu mektubu yazmıştır, Allah Teala dili kalbin tercümanı olarak yaratmıştır, kalbi de dilin kendisine itaat ettiği koruyucu bir merkez yapmıştır, kalbe ile dil arasında tam bir uyum bulunduğu ve dil kalbin emri altında olduğu sürece sözler düzenli olur ve dil sürçüp hata yapmaz, Kalbinin diline hakim olamadığı kişide akıl ve hayır yoktur. Kişi, kalbi istemediği halde diline gelen her şeyi söylediğinde sanki kendi burnunu eliyle kesmiş gibi olur, akıllı insan sözlerini tartarak söyler, İnsan sözlerini fiilleriyle dengeleyip tasdik ettiğinde daha etkili olur, cimrilerin sözleriyle cömertlik yaptıkları halde fiilleriyle bunu yalanladıklarına bilmem dikkat ettin mi, bunun sebebi dillerinin, kalbilerini dinlememesidir. Kendi ayıplarını görmeyip de başkalarının ayıplarıyla uğraşan kişi kendi yükünü bırakıp da başkalarının yükünü taşıyan kimse gibidir, selam üzerine olsun.